Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Size bu e, cuma konuşmamında bir hadisi Kudsi'nin mealini açıklama gayret edeceğim. Bir eski İstanbul müftülerinden Fikri Yavuz kardeşimin hazırladığı Kırk Kudsi hadis isimli bir kitabı elime geçmişti. Onun da ruhu şad olsun diye. Efendim, Oradan okuyorum. Allah bütün geçmişlerimize şu mübarek Cuma gününde rahmet eylesin. Kabirlerin nur dolsun. Efendim, gönderdiğimiz hediyelerle ruhları şad olsun. Makamları âlâ olsun. Allah da bize dünya ve ahirette onlara da bizlere de hayırlar ihsan eylesin. İnsanın işte e, bir zaman sonra dünyadaki ikameti sona eriyor. Arkasında bıraktığı eserler kalıyor. İyi eserler kalmışsa kabirde... O iyi eserlerinin bıraktığı hayırın, hasenatın, yazdığı kitapların, yetiştirdiği talebelerin, evlatlarının, hayırlı dostlarının, efendim kendisi için e, dua edenlerin hayırını görüyor. Tabi Allah saklasın ömrünü yanlış geçirenler de, yanlış yollarda heba edenler, ifna edenler de sonra çok pişman oluyorlar. Bu da bir ibret. Hamidullah Bey profesör çok güzel bir münkte söylemiş, benim çok hoşuma gitmişti. Efendim Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz peygamber efendimizin zevceleri için ve ezvacu ümmehatüküm buyruluyor. Yani peygamber efendimizin hanımları siz müminlerin anneleridir buyruluyor. Efendim o bakımdan onlar Arapça konuştuğuna göre Arapça bizim ana lisanımız olmuş oluyor. Tabi güzel bir nükte bu. Bizim evet Türkiye'lilerin ana dili Türkçe ama bir bakımdan da Müslümanların bütün Müslümanların ana dili Arapça olmuş oluyor. binaneli eğer ana dillerini bilmiyorlarsa biz de yavaş yavaş adım adım öğretmeye de yardımcı olmuş oluruz. O faydası da var. Ayrıca tabi o mübarek sözlerin efendim her şeyin aslı tercümesinden daha kıymetlidir. Kendisinin büyük değeri var belki bir ilmi nakleden bir insandan dinleyen bir insan efendim daha bilgili kavrayışlı olabilir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle buyurmuş. Benden sözlerini nakledin, rivayet edin. Belki efendim kendisine söz nakledilen kimse, efendim sözünü nakleden raviden daha anlayışlı, geniş kavrayışlı olabilir. Buyurmuş. O bakımdan da iman e, e, ayetlerin hadisi şeriflerin ve kibarı kelam dediğimiz güzel sözlerin sahibi belli kibarı kelamın efendim, büyük sözlerin, şiirlerin aslını vermeyi ben daima tasvip ederim. Yayınlarda öyle olmasını temenni ederim. Onun için burada da okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi kutsuya şöyle başlıyor. Allahu Teala hazretleri buyurur ki tabi Allahu Teala hazretleri onu kendisini e, Habibullah edilmiş, peygamber seçmiş. Efendim ona vahiy göndermiş, Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ayrıca da her zaman efendim onun gönlü pırıl pırıl Allahu Teala Hazretleri ile daima efendim irtibatlı. Tabi Allahu Teala Hazretleri ona isteklerini her zaman bildiriyor. O da bize naklediyor. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurur diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allah cümlemizi şefaatine erdirsin. Cennette ona komşu eylesin. Yebni Adem. Ey Adem oğlu. Burada Adem oğlu dediği zaman sadece erkekler anlaşılmaması lazım. Yani Adem aleyhisselam'dan türeyen bütün insanlar Hazreti Adem'in evlatları olduğu için Efendim, hepsi bu hitaba muhatap olmuş oluyor. Bu hitap bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlara, bütün insanlara yani Müslüman olsa da olmasa da hitap böyle de ama İslamiyet'i uygulamıyor. Hitabı duyuyor da dinlemiyor. O zaman vebali kendisine ait olur. Bizim e, dinimize göre biz bütün insanları Ümmet-i Muhammed olarak görüyoruz. Yani şu dünyadaki hali hazırda yaşayan insanların hepsine baktığımız zaman onların hepsi Ümmet-i Muhammed'dir. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in peygamberlik devresinin insanlarıdır. Peki birkismem Kur'an-ı Kerim'i anlamamış, öğrenmemiş, peygamber Efendimize efendim şahadet getirmemiş, bağlanmamış. Eski inançlarında devam ediyor veya yanlış inançlarda beşeri efendim sapık e, itikatlarda falan e, ne diyeceğiz? Onlar henüz Müslüman olmamış ama bekçi olabilir. Yani potansiyel olarak içinde Müslüman olma ihtimali var. Onların durumları böyle bir şeye açık. Eğer Müslüman olurlarsa ümmeti Muhammed'in efendim ümmeti icabeti olurlar. Yani İslam'a davete icabet etmişler. Hak yola gelmişler, adım basmışlar. Doğru yolun, selamet yolunun içine adımlarını atmış oluyorlar. Eğer icabet etmezlerse efendim ümmeti davet oluyor. Yani kendilerine davet Hitabı hitabı efendim vaki olan davet edilme durumunda olan insanlar demek oluyorlar. Ey Adem oğlu yani ey insanlar. Bütün insanlar yani şu anda ister Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın. Müslüman olmayanlar İslam'a davetliler, Kur'an-ı Kerim'e uymakla vazifeliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kabul etmekle mükellefler. Ya Severek bunu yapmaları lazım. Yahudilerin, Hristiyanların bunları severek yapması lazım. Başka dinlere mensupların çünkü onların zamanında, o peygamberlere tabi olunacaktı. Allah ondan sonra, onlardan sonra, onların kardeşi olan ama Seyyidül Enbiya İvel Mürselin bizim peygamberimiz göndermiş binanelik devir devri Muhammed i Muhammed'i olduğundan elbette severek uymaları lazım. Hazreti Musa'yı sevenler Hazreti Muhammed'e uyması lazım. Çünkü Hazreti Musa ahirete irtihal etmiş. Devresi kapanmış. Hz. İsa'yı sevenlerin Hz. Muhammed'e tabi olması lazım. Çünkü Hz. İsa'nın devresi kapanmış. Ama hepsine seratü selam olsun. Hepsi büyüğümüzdür, seviyoruz. Gö göğsümüzde, gönlümüzde sevgileri var. Yerleri var. Ama devir, devri Muhammed'i şimdi hepsi aynı kaynaktan peygamber gönderilmişler. Bu hal, o halde insanların hepsinin uyması lazım. Evet allah Teala Hazretleri buyuruyormuş ki bizlere Peygamber Efendimiz'in e, naklettiğine göre bu hadis-i şerifte if'al hayran fe innehu miftahul cenne ve yekudu ileyha e, hayır yap, hayır işle çünkü o cennetin anahtarıdır ve cennete sevk eder insanı evet evet Hayır yapmak. Hayır kelimesi, efendim çok geniş bir kelime. İyilik demek, şer kötülük demek Arapçada. Hayır iyilik demek, efendim iyi olan şeylerde çoktur tabii. Sonsuz derecede iyiler vardır. Bir liste yapmak isterseniz bitmez. Ama iyilerin en başta gelen e, iyiliği, en başta gelen iyilik, baş iyilik, insanın bütün Hayırların başı olan imana sahip olmasıdır ve İslam'a girmesidir. İlk önce Allah'ı ve Resulü daha tanımasıdır tabi. Bütün hayırlar ondan sonra başlar. Tabi iman ettikten sonra da insan hayırlı bir insan olmalı. Yani iyilik üreten, her tarafa kendisinden iyilik yayılan, elinden iyilik çıkan, dilinden iyi söz çıkan, efendim ömrü iyilikle geçmiş bir insan olması lazım. Ey Ademoğlu iyilik yap çünkü o cennetin anahtarıdır. Evet, Allah u Teala Hazretleri e, insanları iyilikleriyle efendim, bu dünyada yaptığı faaliyetlerle denediğine göre, imtihan yeri olduğuna göre bu dünya, bu dünyada imtihanı kazanmanın şekli de iyilik yapmak olduğuna göre Hepimizin daima iyi şeyler düşünmesi ve nasıl bir iyilik yapabilirim diye düşünmesi lazım. Ve en geniş hangi iyiliktir onu yapayım diye en geniş iyiliği öne alması lazım. Yani diyelim ki iyiliğin bir ölçüsü olsa hani uzunluğu metreyle ölçüyoruz. Ağırlığı kiloyla ölçüyoruz. Daha büyük ağırlıklarsa tonla ölçüyoruz. İyiliğin bir ölçüsü olsa mesela ton diyelim efendim, insanın elinden 100 tonluk bir iyilik yapmak imkanı geliyorsa varsa o yarım kilo iyilik yaparsa çok az bir iyilik olur tabi. 100 ton olanı yapmaya çalışmalı. Daha fazla yaparsa efendim, yapma imkanı varsa miktarı daha fazla olan iyiliği yapması lazım. Bir, öyle bir iyilik yapmalıyız ki miktarı çok olmalı. Öyle iyiliği tercih etmeliyiz ki daha çok insana efendim, sevinç vermeli, fayda götürmeli. Bu halde muhatabı çok olan, efendim, istifade edeni çok olan bir iyilik öne alınır daima. Miktar olarak çok olan ve çok insanı mutlu edecek olan iyilikleri tercih etmeye çalışmalıyız. Burada bir sıralama yine yapalım. En büyük iyilik tabii iman etmektir. Eşe döyler la ilahe illallah diyecek bir insan Allah'ın varlığına inanacak. Allah'ın varlığına inanınca da Allah'ın gönderdiği elçisi Muhammed Mustafa'ya tabi olacak. Çünkü Allah Elçi göndermiş, haberi onunla vermiş, kitabı ona indirmiş. Ondan sonra ne demesi lazım? Ve Eşedü enle Muhammeden Abduhu ve Resulü. Evet, en büyük ayrı yaptı. Şimdi, efendim, ayrı bir aleme girdi. Tehlikeli bir alemden kendisini kurtardı. Dalgalı bir ummanda, kayalık bir sahilde, azgın dalgaların kendisini kaldırıp kayalara vurup parçalayacağı bir yerde, efendim, birden kendisini, efendim, sahile e, salim bir şekilde ulaştırmış oldu. Tamam, Selamet kıyısına erdi, ayağına bastı. O korkunç dalgalardan atapotların olduğu, efendim, köpek balıklarının olduğu, efendim, tehlikeli dalgaların olduğu boğulma tehlikesi olan yerden kendisini kurtardı. Güzel. En büyük hayır, iman etmek. Ondan sonraki en büyük hayır, başkalarının imana gelmesine, irfana ermesine sebep olacak çalışmalar yapmaktır. Onun için e, en üstün hizmet, irşad hizmetidir. En, en büyük hizmet mürşitlerin hizmetidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisleri olan mübareklerin, mürşidi, kamillerin hizmetidir. Çünkü onlar insanların toptan, kökten kurtulmasına sebep oluyorlar. Yani bir insanın zihniyeti değişirse, kalbi tertemiz olursa, o insanın bütün bilgisiyle, bütün ömrü boyunca yaptığı faaliyetlere siz ayrı bir yön, güzel bir yön vermiş oluyorsunuz, en güzel şeyi yapmış oluyorsunuz. Bundan daha güzeli olamaz. Binaenaleyh insan yetiştirmek. İnsan ifşaat etmek, insan kazanmak, insanları mümin yapmaya çalışmak, insanlara İslam'ı anlatmak çok önemli bir hayır olmuş olur. Tabi bu hususta İslam'ı çok iyi bilen insanların önde gelen çalışmaları var olmalı. Fakat herkesi de kendi seviyesinde, kendi tahsilinde, kendi yaşında ve kendi mevki, makam ve sorumluluk seviyesinde bir yük düşer. Mesela evet insanları işaret etmek müshir i Kamillere, Peygamber Efendimizin varisi olan mübarek Evliya Allah'a vazifedir. Ama sen de evinin reisi isen sen de hanımına ve çocuklarına karşı elbette bir takım görevlerle görevlisin. Onları sevk etmek, onları doğru yola çekmek, onları iyi yetiştirmek zorundasın. Onun için Kur'an-ı Kerim'de "Hu Ku enfuşekü ve ehlekümnüden" buyurulmuş. Kendilerinizi ve aile efradınızı cehennemden koruyun buyurmuş. Demek ki aile reislerinin evlatlarını, hanımlarını, yakınlarını, akrabalarını, evinde bulunan misafir olan teyze, hal hala, amca, efendim, yeğen kuzen neyse onları efendim, cehennemden koruyacak çalışmalar yapması lazım. Bunu hepimiz yapmak durumundayız. Yani bir anne evladını iyi Müslüman yetiştirmeli, bir baba evladını iyi Müslüman, iyi mümin yetiştirmeli ve iyi mümin yetişmesi için de elinden gelen her türlü gayreti göstermeli, her türlü çalışmayı yapmalı, her türlü dikkati sarf etmeli. Bu güzel bir çalışma. Ondan sonra yani insanların ifşa edilmesi doğru yola gelmesinden sonra yapılacak hayır nedir? Bir insanı sevindirecek olan herhangi bir jest ve hareket efendim ona verilecek bir şey tabii bu da bir hayırdır. Onun için İslam'ın ibadet anlayışı sadece insanın kendi şahsi efendim deruni hayatına bırakılmamıştır. Biraz da insan İslam'da cemiyete döndürülmüştür. Hadi bakalım biraz da gözünü içinden dışarıya çevir ve biraz da etrafındaki insanları düşün diye İslam'ın beş büyük emirlerinden birisi de zekat olmuştur. Malının bir miktarını efendim çıkartıp fukaraya vermesi zenginlere Allah tarafından bir farz olarak önemli bir hizmet olarak, önemli bir dini görev olarak yüklenmiştir. Tabi bu da çok önemli. Bu hayırlarla efendim birçok daha güzel çalışmalar yapılabilir. Tabi bir insanın Yemesine, efendim giyinmesine, korunmasına yardımcı olmak güzel bir çalışmadır. Aç bir insana bir şey verdiğiniz zaman teşekkür eder, karnım doydu der, sağ ol der. Efendim çok acıkmıştım der. susamışsa efendim tam susadığı zamanda, dudaklarının kuruduğu zamanda, hararetle içinin yandığı zamanda bir meşrubat verdi zaman çok teşekkür ederim, çok makbule geçti der. Ama asıl güzel çalışma insanların eğitimi için bir takım müesseseler kurmaktır. Bunun dışında. Hayırlar sadece insanlara yapılmaz muhterem kardeşlerim, hayırı bütün canlılara yapar. E, olgun bir Müslüman. Bizim Evliya Allah büyüklerimiz insanlara hizmet ettikleri kadar hayvanlara da hizmet etmişler efendim. E, çevreye de hizmet etmişler. Yani hasta hayvanlara bakmışlar, efendim e, göç edemeyen leylekler için vakıflar kurmuşlar, kuşlar için köşklerinin köşelerine efendim yaptırdıkları taş binaların köşelerine kuy kuş köşkleri, küçücük evcikler yapmışlar. Sıra kuşlar orada yuva yapıyorlar, cıvıl cıvıl ötüşüyorlar. Efendim, e, yaralı köpeklere, hasta e, kedilere efendim bakmışlar. Yani e, karınca bile ezmemek bizim dilimize bir tabir olarak girmiş. Ne kadar güzel duygular. Ayrıca tabii efendim e, çiçekler, bitkilerle ilgili çok güzel emirleri var İslam'ın. Mesela hacı ihrama giriyor efendim. Bir sürü yasaklar var. Mukaddes e, yerlere vardığı zaman yapmaması gerekecek birçok şeyler var. Onlardan birisi de harem-i şerifin otlarını yolmamak, ağaçlarını kırmamak, koparmamak, kesmemek. Yani yeşilliği yok etmemek. Bakın haç gibi önemli bir hizmette bakın e, ne kadar güzel, ince bir şey. Bundan insan çok dersler çıkartabilir. Yani ben haccıyı yaparken, İslam'ın beş emrinden birini yaparken harem-i şerifin otlarını bile yolamıyorum, ağaçlarını kıramıyorum kıramıyorum, kesemiyorum. Demek ki onları yapmamam lazım her zaman diye ders çıkartabilir insan. Biz de onun için çevre dernekleri kuruyoruz. Daha çevre bakanlığı kurulmadan Türkiye'de çevre dernekleri kurduk biz. Çünkü çevrenin güzel olmasını, bitkilerin korunmasını, ağaçların çok olmasını, yeşilliğin olmasını çok candan istiyoruz. Yeşillikler içinde görmek istiyoruz çevremizi. Yeşili seviyoruz. Yeşilin bir de İslam diniyle özel bir ilişkisi var. Yeşil sanki İslam'ın sembolü gibi oluyor. O bakımdan hayır sadece şeye olmaz ya insan oğluna olmaz. Efendim başka mahluklara da hayır yapar insan. Efendim, e, atına iyi bakar, dövmez. Efendim, koyununa, kuzusuna iyi bakar, kedisine, köpeğine iyi bakar efendim. Çevresinde efendim ağaç diker ve efendim o ağaçların çok sevabı var. Meyvesi yendikçe, gölgesinde oturdukça diker insan sevap kazanıyor. Böylece e, insandan başlayarak insanın çevresindeki canlı varlıklara efendim bitkilere, ağaçlara, çevreye kadar efendim yayılan bir e, uzun geniş efendim liste, sonsuz liste gibi bitmeyen bir liste halinde hayırlar yapmaya çalışacağız. Ayet-i kerimede de ya diye başlayan bir ayet-i kerimede de efendim e, şey buyruluyor. <gülüyor> hayır yapın ki ferah felah bulasınız diye buyuruluyor bu bazı alimlere göre aynı zamanda bir secde ayetidir secde ayetleri dinlendiği zaman secde yapılır <gülüyor> hayır yapın ki felah bulasınız felaha eresiniz iflah olasınız buyuruluyor onun için amacınız kalbiniz hayır yapma duygusuyla dolu olsun kafanız hayırlarla dolu olsun hayırları iyi planlayın. Biz de planlamaya çalışıyoruz. Efendim hayırın planlı yapılması çok önemli. İnşallah hayırları planlama e, e, bir komisyonu e, var zaten. Efendim ama daha böyle derin bir şekilde çalışarak her türlü hayırı çok güzel yapacağız ve Türkiye içinde ve dışında efendim 5 götede efendim deryalarda, karalarda havalarda inşallah çeşitli hayırlar yapacağız. Allah'tan dileğimiz bize hayırları yapmaya muvaffak eylemesidir. Çünkü o gücün kuvvetin sahibi odur. O nasip ederse hayır yapabiliyoruz. efendim. Tabii bu hayır yapmanın insana sağladığı pek çok faydalar var. En önemlisi fe innehu miftahul cennet. Cennetin anahtarıdır. Cennetin kapısı hayırla açılıyor. Hayırlar yapan insana açılıyor. Hayırlar yaptığı zaman anahtar gibi o cennetin muazzam kapısı güzel bir şekilde açılıyor. Tatlı sesler çıkartarak, nameler çıkartarak müminin oraya girmesi iyi oluyor. Ve yekudu ileyha ve insanı cennete sevk eder. Hayır. Hayır, insanı alır, cennete götürür, cennete girmesine sebep olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu hadisi küsüde bildirdiğine göre, Evet, bu güzel hitabın arkasından, Rabbimizin güzel hitabı, hitabı müsthetabının arkasından veçten bir şerr. Buyurmuş Mevlamız, Ey Ademoğlu hayırı işle, çünkü hayır cennetin anahtarıdır ve e, cennete sevk eder. Ve seni bir şer kötülükten de sakın kendini koru, iştinab eyle, fe innehu müftahunlar. Çünkü o da cehennemin anahtarıdır ve yekudu ileyha, o da insanı cehenneme götür. Hz. ve muhterem kardeşlerim, şer de çok çeşitlidir. Şerlerin de listesi sonsuzdur gibi bir, efendim bir, görünmeyen uzun bir liste halindedir. Ama şer bütün şerlerin başı tabii küfürdür. Allah'a inanmamış olmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Allah her günahı affeder ama kendisine şirk koşulmasını affetmez. Yani gene bir inanç var. Biliyorsunuz insanlar inanç bakımından çeşitli kategorilerdedir, durumlardadır. Bir kısmı vardır. Efendim e, dini kabul etmez efendim Allah'ın varlığını kabul eder. Yani ben ahkam, şeriat, mevriyat tanımam sadece efendim e, şunu tanırım filan gibi böyle bir e, her şeyi elinin tersiyle iten bir inatçı tavır içinde. Agnostikler var efendim bilmem e, şeyler var, laikler var e, bilmem inanç bakımından sapık inançlara sahip olanlar var. Sonra ateistler var. Bir de yani Allah'ı da tanımayanlar var. Bir de hiçbir çeşit böyle inanca asla efendim yanaşmayan tipler var. Çeşit çeşit. En kö büyük kötülük Allah'ı kabul etmemektir. Allah bunu affetmeyeceğini bildiriyor. Çünkü Allah'ın varlığı o kadar aşikardır ki yani her şey Allah'ın varlığına şahidi geliyor aslında. Kendi kendine olmayan her şey mutlaka onu olduranın eserini gösterir. Yani çiçek, tohum, ağaç, yaprak, kuş, böcek, canlı, cansız, mürekül... Efendim Yer, gök, yıldız, ay, güneş şey Allah'ın varlığını gösteriyor. Çünkü bunlar kendi kendilerini meydana getirmiş değil. Biz de kendi kendimizi meydana getirmiş değiliz. Biz de mahlukuz. Biz de başımızın ne olduğunu bilmiyoruz, sonumuzun ne olduğunu bilmiyoruz. Evvelimiz neydi, sonumuz neydi? Bizce meşhur, bizi birisi bir büyük kudret efendim böyle yaratmış. Hem de ne güzel yaratmış, hamdü senalar olsun. Efendim, ne bir güzel kabiliyetler vermiş kainata sahip insanoğlu havalara denizlere karalara yerin altına üstüne suların altına üstüne efendim elini uzatıyor ve erişebiliyor muazzam bir zekayla efendim yaratan onu takviye eylemiş tabii her şey böyle planlı ve programlı fizik mühendislerine hayran bırakan kimyagerleri şaşkına çeviren efendim astronomları e, hayretlere düşüren efendim alimleri aşık eden efendim bayıltan bu kadar mükemmel e, kanunlar kainatın makrokozmos mikrokozmosu da bu kadar güzel bir düzeni varken her şey dakik her şey tıkır tıkır çalışmaktayken onun yaratıcısını Bilememek, bulamamak çok büyük bir tabii mahrumiyet olduğundan, çok büyük bir ayıp olduğundan, çok büyük bir küslahlık, çok büyük bir akılsızlık olduğundan tabii Allahu Teala Hazretleri bunu affetmiyor. Burada şunu e, hissediyorum, bizim Türkiye'deki insanların yani İslam diyarında böyle bu kadar İslam'ı az çok tanıma imkanı olan insanların yaşadığı bir yerde bir insanın ateist olması, inançsız olması... Avrupa'dakinden çok çok daha ayıp, çok çok daha kötü bir şeydir. Çünkü bizim inancımız e, hak inançtır, doğru inançtır. Avrupa'dakileri, Japonya'dakileri, Eskimo'ların arasındakileri, İnka'ların arasındakileri, Güney Amerika'dakileri, Afrika'daki insanları yani batıl inançların e, yaşandığı, efendim inanıldığı toplumlarda yaşayan bir insanın kendi toplumunun Toplumunun batıl inançları dolayısıyla, okuduğu ilim, irfan dolayısıyla o inanca gönlünün yatmaması normaldir. Yani bir insan bir puta inanmaz, bir haça inanmaz, bir e, mantık dışı, ilim dışı şeye inanmaz. Tamam. O bir bakımdan efendim aslında kendi ülkesindeki batıl inanca reaksiyonel durumdadır. Belki o reaksiyonlar durumu aklı mantığı sıhhatli bir şekilde çalışırsa onu gerçek inanca götürecektir. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam böyle bir bozuk toplumun içinde yetişmişti de Efendim toplum aya güneşe yıldızlara tapıyor. O onun güzel geceliğin göklere bakıp da tefekkürünü Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Efendim yıldızlara baktığını, aya ve güneşe baktığını ve insanların buna tapmalarının doğru olmadığını, onların efendim yaradıcısına e, ibadet etmek gerektiğini kendisinin bulduğunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bu güzel bir şeydir. Yani insanlar elbette batıl olan şeyleri reddetmeli ama hak olan şeyi kabul etmelidir binaneli efendim batılı reddetmek de hakka doğru bir adım gelmek olduğundan Avrupalı belki veya Afrikalı veya Amerikalı veya Eskimo veya Japon veya Hintli veya efendim bizim işte bildiğimiz bilmediğimiz çeşitli kültürlerdeki çeşitli şirk ve küfür toplumlarındaki insanların inkarı belki hakka biraz yaklaşmadır da tam İslam'ın yaşandığı böyle kalesi olan bir yerde böyle tek Allah'a inanılırken bütün kainatı yaratan Esma-i Hüsna'nın sahibi Halik Teala Rabbul Alemine inanılan bir yerde inançsız olmak emin olun çok korkunç bir Gahlettir, dalalettir, sapıklıktır, şaşkınlıktır ve çok gayri ilmi bir şeydir. Bir üniversite profesörü olarak bunu çok rahatlıkla ilan ediyorum, inkaz ediyorum. Bizim kardeşlerimiz bunu söylesinler ilgili yerlere diye söylüyorum. Kendilerinde bu durum varsa farklılığı anlasınlar. Yani Türkiye'deki bir ateistin durumu Fransa'daki gibi değildir. Güney Amerika'daki gibi değildir. Türkiye'deki çok daha büyük vebal altındadır. Çünkü hakkın hakim olduğu bir yerde taklit yoluyla efendim Fransa'daki kendi dinine karşı çıkıyor diye burada hakka karşı çıkması çok büyük bir yanlışlıktır, sapıklıktır. Efendim böyle bir şey olmaz. En en büyük kötülük küfürdür, küfürden mutlaka insanların yakasını kurtarması lazım efendim şirkten yanlış işten kendisini mutlaka kurtarması lazım en büyük şer bu, bütün şerlerin de kaynağı budur. Ondan sonra merhametsizlik başlıyor efendim insansızlık başlıyor, sömürü başlıyor efendim zalimlik başlıyor, Sırf kendisini düşünmek başlıyor, hayat mücadelesi diye efendim her şeyi meşru gören biz zihniyetle herkes insanlar. Birbirlerine saldırıyorlar, kurtlar gibi birbirlerini yiyorlar filan. Bütün şerrin kaynağı bu inançsızlık oluyor. İnançlı insan sorumluluk duygusu taşıdığı için bunları yapmıyor. İlk önce efendim, bu şer, en önemli ikaz edilmesi gereken şer bu. Bundan uzak olması lazım insanların. Bu cehennemin anahtarıdır ve oraya götürür insanları. Ondan sonraki şerler de çeşit çeşittir. İnsanlara zarar veren çeşitli faaliyetler şerdir. İnsanları zulme maruz bırakan, üzen, ağlatan, inleten, efendim yaralayan, kıran, döken, öldüren efendim faaliyetler onlara sebep olan işler şerdir. Şerrin çeşitlerini de insan düşünmeli, kimseye zarar vermemeye çalışmalı, şerri işlememeye çalışmalı, güzel ahlaka sahip olmaya çalışmalı. Bu iki cümle biz Müslümanlar için çok önemli. İki hedef gösteriyor. Biz hayatımız boyunca bütün bilgimizle, bütün kalbimizle, bütün müktesebatımızla hayırları kafamızla bulup, aklımızla bulup, araştırıp, efendim, duyduklarımızı, işittiklerimizi süzgeçten geçirip, hayırları bulup işlemek durumundayız. Çünkü cennetin anahtarı budur. Efendim, şerleri tespit edip, şerlerden kendimizi e, uzak tutmak ve şerlere bulaşmamak zorundayız. Bir de şerli insanlarla da efendim e, bir e, efendim e, onları doğru yola getirme şeyi içinde onları da, e, serbest bırakmamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki bir gemidesiniz. Bir misal veriyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde. Bir gemidesiniz. Siz üst katta kal, kal, kalıyorsunuz. Ambarda da bazı insanlar var. Ee, yukarıdan su almak için merdivenlerden çıkıyorlar efendim suyu alıyorlar aşağıya götürüyorlar fakat Efendim e, yukarıya çıkmayalım deseler, aşağıdan gemiyi delmeye kalksalar hemen su bizim yanımızdan gelsin deseler müsaade eder misiniz? Etmezsiniz. Gemiyi parçalamasına müsaade edemezsiniz çünkü gemide herkes var. Bilenlere o geminin tahribinden, kırılmasından, içinin su almasından herkes sonunda gemi batacağı için zarar göreceğinden böyle bir şeye kimse müsaade etmez. Evet, toplum da bir gemi gibidir. Toplumda hayırlı insanlar hayır yapacak ama şerli insanların da şerlinin yapılmaması için engeller konulması lazım, yasaklar konulması lazım. Bunları ben trafik kuralları gibi görüyorum efendim, devletin ve milletin selamet ve emniyeti için konulmuş bir takım yasaklar gibi görüyorum. Yasaksız olmaz yani e, kötülüklerin yasaklanması lazım, yapılmaması lazım. Bir de iyi bir insanın sadece iyilik yapmakla yetinmemesi lazım kötülüğü engellemek konusunda da şuurlu olması lazım. Ve bu hususta da e, aynı ideali paylaşan insanlarla işbirliği yapması lazım. Çünkü kötülerin faaliyetlerinden efendim, gemi batarsa herkes zarar görür. Kötülere müsamaha etmek İslam'da yasaktır. E, ve eski milletlerden ümmetlerden misaller verilmiştir hadis-i şeriflerle, ayeti kerimelerle. Eski milletlerin alimlerinin şerli kötü insanların şerlerine mani olmadıkları için, onları nasihatle doğru yola getirme çalışmaları yapmadıkları için onlarla beraber helak oldukları bildirilmiştir. Ah kavminden, Lut kavminden, Semud kavminden, Kur'an-ı Kerim'de pek çok misaller verilmiştir. O halde efendim hayırı işlemeye çalışacağız. Hayırın çeşitlerini düşüneceğiz, arayacağız, bulacağız. Tek başımıza da yapabiliriz ama hayrı topluca yapma konusunda efendim bir kolektif çalışma daha büyük hayırların yapılmasına sebep olacağından, kolektif çalışmayı da çok faydalı ve önemli gördüğümüz için biz vakıflar kurduk, hayırları kolektif yaparsanız hayırın şumulu yani tesir alanı genişler. Aynı zamanda sadece böyle efendim hayır yapan insanlar yarım insan demektir, şerri de engelleyen bir yapıya sahip olacak ve geminin batmaması için şerlilerin de faaliyet yollarını kesmek ve tıkamak lazımdır. Şerlileri de hayra döndürmeye çalışmak lazımdır. Bu da bir irşadın öbür tarafıdır. Yani ne kadar kötü insanı iyi yapabilirsek, ne kadar kötü yolu engelleyebilirsek, ne kadar kötü fiili yaptırmayabilirsek, o kadar iyi bir şey yapmış oluruz. Onun için İslam'ın farzlarından birisi de el emru bil maruf iyi olan şeyi emretmek ve nehyü anil mümkâr kötü olan bir şeyi de yaptırmamaktır. Bu yaptırma ya pazu kuvvetiyle olur efendim ya dille söyleyerek olur ya da kalbinden hiç olmazsa onları tasvip etmemek derecesi vardır o da imanın en aşağı derecesidir deniliyor. Evet konuşmamın sonunda şu güzel cuma gününde geldik dua faslına sevgili dinleyicilerim Allah cümlemizin basiretimizi açsın. Hakkı hak olarak görmemizi nasip eylesin. Ona uyup onu uygulamayı hayatımızı hayırla geçirmeyi nasip eylesin. Bir de batılı batılı olarak şerri şer olarak görüp efendim şerden korunmayı şerden uzak durmayı ve şerri yeryüzünden kaldırmak için de organize güzel çalışmalar yapmayı nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Nice cumalara Allah sevdiklerinizle beraber sizleri eriştirsin. Bu cumanın güzel ikramlarından, nimetlerinden, sevaplarından azami istifade etmenizi nasip eylesin. Kek müminler cuma namazı farzdır. Ona gitmesi lazım. Üç cuma namazına gitmezse Kalbi mühirlenir. Yani Allah tarafından kendisine hayırlar gelmemeye başlar. Çok kötü duruma düşer. Onun için cuma namazınızı kılınız. Başka namazlar kıldığınız gibi cumayı da kaçırmayınız. Bir, cumaya giderken en temiz elbiseyi giymek lazım. Cuma günü ne kadar temiz ve pırıl pırıl yeni elbiseler giyerse cuma gününde israf yoktur deniliyor Yani güzel giyinmek lazım, güzel kokular sürünmek lazım. Cuma'ya gitmeden önce güzel bir boya, tıraştı alıp artık modern tabimek gerekirse güzel kokulu şampuanlarla, güzel efendim deodorantlarla, koltuk altlarımızı vesaireleri kokulayarak, tırnaklarımız kesilmiş, tertemiz elbiselerimizle pırıl pırıl bir şekilde Cuma'ya gitmeliyiz. Tabi Cuma günü e, en önemli şey Cuma namazına gitmektir beyler için. E, anneler de çocuklarını buna alıştırsınlar. Benim rahmetli annem beni giydirir kuşatırdı. Hadi evladım Cuma namazına git derdi. Ben, ben daha belki o zaman Cuma ile e, mecburi mükellefte de değildim ama bir de kurnazlık yapardı rahmetli annem. Evladım iyi dinle de Hatibi hocayı ne söylediğini bana anlat ben çok seviyorum derdi. Ben de anneme anlatacağım diye pür dikkat dinlerdim Cuma günü hocaların sözlerini. Efendim biliyorsunuz Cuma günü hoca ne zaman mimbere çıksa, vaiz kürsüye çıksa insanlara bir uyku tutuyor. Oturdukları yerde başlıyorlar uyuklama. Sanki gece hiç uyku uyumamışlar gibi. O şeytanın bir şeydir. Dikkatle dinlemek lazım. O kadar dikkatle dinlemek lazım ki yanındaki gürültü yapsa bile sus demek bile olmuyor. Efendim gayet Efendim sakin bir şekilde dinlemek lazım. Allah Teala rahmetleri bu cumaların güzel feyizlerinden, sevaplarından cümlenizi istifade ettirsin. Mutlu bir ömür sürmenizi nasip etsin. Efendim e, cennetin anahtarı olan hayırları işleyip cennetin kapısını açıp cennete girmeyi nasip etsin. Cehennemden azat ettiği, cehenneme sokmadığı, efendim azap göstermediği, gazabına uğramayan kullarından olarak huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizleri ve sevdiklerinizi nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve ve Berkat.